Kul bari'ul musavbir. Tamam. ilk şeyimiz el hayyu el kayyum. Daha önceki dersimizde dediğimiz gibi Allah Azze ve Celle bazı isimlerini ne yapmıştır? Birlikte e, zikretmiştir. Biz de bunu bu şekilde alacağız çünkü birlikte zikrediyor. Ayrı ayrı zikrettiklerinde ne yapacağız? Ayrı ayrı almaya çalışacağız inşallah el hayyu el kayyum. Evet, birincisi kardeşlerim, bu iki isim Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de tam üç yerde birlikte zikrediyor. El-Hayyü, El-Kayyum. Birincisi ayetel Kürsi'de, Allahu la ilahe illa huve el kayyum Hay ve kayyum olan Allah'tan başka ilah yoktur. Bakara suresi 255. ayet-i kerimesinde. İkinci yer ise Aliman suresinden başında, Elif-la-mim, Allahu la ilahe illa, yine Allah azze ve celle ta ha suresinde ve enetul vucuhu lil hayyil Kayyum, kay ve kayyum olan e, Allah için ne yapmıştır? Yüzler zelil olmuş ve e, huşu, hudu duymuştur. Ona boyun eğmiştir. Taha suresi 111. ayet-i kerime. Birincisi Bakara suresi 255, ikincisi Alemlen suresinin ikinci ayeti, başlarında, üçüncüsü de Taha suresi 111. ayet-i kerimesinde Allah azze ve celle El-Hayyül-Keyyum isimlerini, iki ismini birlikte zikretmiştir Allah Subhanahu ve Teala. Birinci ismine baktığımız zaman Allah Tebarek ve Teala'nın El-Hayy ismi ki bu da nedir? Allah Azze ve Celle'nin hayat sıfatının bir ispatı olarak gelmiştir. Bu da hiçbir şey olmaksızın tam bir hayattan bahseder Allah Azze ve Celle için. Bu da kardeşlerim diğer Allah Azze ve Celle'nin ilim, işitme, görme, kudret, irade, rahmet ve fiiliyle alakalı bütün kemal sıfatları gerektiren bir isimdir bu isim. Allah Azze ve Celle dilediğini yapandır ve bu şeylerden, bu, bütün bu şeylere sahip olan, Allah Azze ve Celle ibadet edilmeye, ruku edilmeye ve secde edilmeye layık olandır. Diyor ki Allah Azze ve Celle, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الْنَذ۪ي la يَمُوت۪ Hay olan, diri olan, her zaman diri olan Allah Azze ve Celle'ye tevekkül et. la يَمُوت۪ O ölmez diyor. Ölmeyen Allah. Burada kardeşlerim, hatırlayacak olursanız Ebubekir, Bekir radıyallahu anhu'nun o meşhur kıssası var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman insanlar bir anda dehşete kapıldılar. Hatta dediler ki ölemez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ölemez. Ölmüş olamaz. Ve insanlar içerisinde kargaşa çıktı. Bunun üzerine Hazreti Abu Bekir radıyallahu anhu çıktı ve o ayeti okuyarak, "Voma Muhammed'un illa Rasulun, Qat Khalet min Qabilhi Rasul". O Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem daha öncekiler gibi bir peygamberdir. Eğer o ölür ya da öldürülürse siz topuklarınızın üzerine geri mi döneceksiniz ayetini okudu? Ve daha sonra dedi ki Hazreti Abu Bekir radıyallahu an, "Her kim Muhammed'e tapıyor ise Muhammed öldü. Ama her kim Allah'a tapıyor ise fehu la yamut o diridir, ölmez lafızlarını söyleyerek o o aradaki insanların ne yaptığı Dinmelerine ve olayı sağlam bir kafayla düşünmelerine vesile oldu. Evet. Hayyun ledi la yamut. Allah haydır, ölmez diyor. Ama diğer şeyler yani Ölümü tadan ve ölümlü olanlar demek ki aslında hayat diye bir şey nedir onlar için söz konusu değildir. Öyleyse ibadeti de ne yapmazlar? Asla ve asla hak etmezler. Öyleyse ibadete layık olan Allah hayyun la yemud. Ölmeyen daima diri olan yalnızca Allah azze ve Celle'dir. Diyor ki Allah Azze ve Celle Gafir Suresi 65. Ayet-i Kerimesinde Huvel la ilahe illa hu O haydır diridir. Ondan başka ibadete layık yoktur. Fed'uhu muhlisine din, Dini ona halis kılarak dua edin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'ıdır. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem duasında bakın şöyle söylüyor. Allahümme leke eslemt. Ya Rabbi sana teslim oldum. Ve bike ament. Sana iman ettim. Ve aleyke tevekkelt. Sana tevekkül ettim. Sana dayandım. Ve ileyke aneptu. Seni vekil kıldım. Ve bike khasemtu, Senin için mücadele ettim. Allahümme inni e'udhu bi'izzetik. Ya Rabbi izzetinle sana sığınırım. La ilahe illa ente entudilleni. Ya Rabbi senden başka ilah yoktur. Beni saptırma yolundan ayırma. Ente el hayyüllezî la yamut. Sen ölmeyen hay sindirisin. Vel cinnu vel insu yamutun. İns i̇nsanlar ve cinler ise ölürler. Bukhari ve Müslim'de gelen e, rivayette. Bu Allah Azze ve Celle'nin el hayy. Daima diri olan e, isminin manalarından birkaçı. Kayyum ismine gelince kardeşlerim bununla alakalı iki tane mana vardır. Birincisi Allah Azze ve Celle'nin hiçbir şeye ihtiyaç duymaması. El kayyum nedir? Allah Azze ve Celle hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey Allah'a muhtaçtır. Birincisi bu yani mahlukatına karşı zengin olan, hiçbir şeye ihtiyaç duymayandır Allah Azze ve Celle. Diyor ki Allah Azze ve Celle, Fatır Suresi 15. ayet-i kerimesinde, Ya nasu entumul fıkarâ o ilallah. Ey insanlar, siz Allah'a karşı fakirsiniz, yani Allah'a muhtaçsınız. Ne kadar zengin olursanız olun, ne kadar varlıklı, sağlıklı, güçlü, kuvvetli olursanız olun, Allah'a karşı fakirsiniz, Allah'a muhtaçsınız. vallahu هُوَ الْغَن۪يُّ hamid, Övülmeye layık olan, zengin olan, hiçbir şeye muhtaç olmayan ise yalnızca Allah Azze ve Celle'dir. Bir hadiste diyor ki, Allah buyuruyor ki, Enkum lan Siz bana sizin bana zarar vermeye gücünüz yetmez ki bana zarar veresiniz diyor. Ve lan nef'i Bana bir fayda vermeye gücünüz yetmez yani böyle bir şeye sahip değilsiniz ki bana fayda verebilesiniz diyor Allah Azze ve Celle gelen e, rivayette. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin hiçbir şeye muhtaç olmaması zati bir şeydir ki Allah Azze ve Celle her türlü açıdan hiçbir şeye muhtaç değildir. O mutlak ganidir, mutlak, e, bu mutlaktır, hiçbir şeye hiçbir şekilde muhtaç Değildir. İkinci manaya baktığımız zaman Kayyum ismiyle alakalı burada da Allah Azze ve Celle'nin bu mahlukat için kudretinin ve tedbirinin yönetmesinin kemalinden bahseder Allah Azze ve Celle yine dediğimiz gibi bütün mahlukat Allah Azze ve Celle'ye e, muhtaçtır ve Allah hiçbir şekilde en ufak bir şekilde dahi nedir? Zamanda dahi hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah azze ve celle'dir. Arş, kürsi, gökler, yeryüzü, dağlar, taşlar, ağaçlar, insanlar ve hayvanlar hepsi de Allah azze ve celle'ye karşı fakirdir, ona karşı ona muhtaçtır. Diyor ki Allah azze ve celle: "İnna Allahu yumsiku's semawati arda Allah azze ve celle gökleri ve yeri Oynamaması için ne yapandır? Tutandır Allah Azze ve Celle. وَلَاِنْ زَالَتَا اِنْ اَمْسَكَهُمَا min اَحَدٍ Eğer o yerinden oynasa Allah'tan başka hiç kimse onları tutamaz diyor. اِنَّهُ كَانَ هَلِيمًا Allah halimdir, gafurdur, bağışlayandır. Beyine diyor ki Allah Azze ve Celle Rum Suresi 25. ayet-i kerimesinde وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ وِأَمْرِهِ onun ayetlerinden bir tanesi de göğün ve yerin nedir? Onun emriyle ayakta durmasıdır buyuruyor Allah Azze ve Celle. Allah Subhanahu ve Teala bütün mahlukatı yönetendir, bütün kainatı idare edendir Allah Subhanahu ve Teala. Şimdi kardeşlerim El-Hayyû El-Kayyûm ismi birlikte zikredildiği zaman bütün Allah Azze ve Celle'nin isimlerini bir arada toplayan iki isimdir. İki önemli isimdir. Hatta biraz sonra da zikredeceğimiz gibi bazı alelimler el hayyu, el kayyum isimlerinin ismi azamdan olduğunu yani istenildiği zaman kendisiyle istenildiği zaman verilen, kendisiyle dua edildiği zaman duasına icabet edilen ...ismi azam olduğuna dair bazı alimler de bu şekilde söylemişlerdir. Bunun nedeniyle baktığımız zaman... ...El-Hay kelimesi ismi Allah Azze ve Celle'nin bütün zati sıfatlarını bir araya toplayan bir isimdir. Kayyum ismi ise Allah Azze ve Celle'nin bütün fiili sıfatlarını bir araya toplayan bir isimdir. Şimdi kardeşlerim, zati sıfatlarına baktığımız zaman... İşitme, görme, el, ilim ve daha başka şeyler hepsi Allah Azze ve Celle'nin El Hay ismiyle alakalıdır. Hepsi ona bağlıdır. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin neyi vardır? Zati sıfatları vardır. Bunlar nedir? İşte görme, işitme, ilim, el gibi sıfatlar hep Allah Azze ve Celle'nin zatıyla alakalı sıfatlar. Hepsi de hay ile alakalıdır, hay ismiyle. Ve fiilin sıfatlarına baktığımız zaman işte nedir? Yaratma, rızık verme, e, nimet verme, yaşatma, diritme, öldürme. Bütün hepsi de Allah Azze ve Celle'nin bu kayu ismine dönen Sıfatlardır. Demek ki kardeşlerim bununla alakalı delalet ettiği manalar yaratma, rızık verme, yaşatma, öldürme, idare etme hepsi de ne yapar? Bu Allah Azze ve Celle'nin iki ismine yani El-Hayyû, El-Kayyûm ismine Dönmektedir. O yüzden bazı alimler dediğimiz gibi El Hayyul Kayyum isimlerinin Allah Azze ve Celle'nin ismi azamından olduğunu söylemişlerdir. Ki bu isim kardeşlerim birçok duada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin birçok şeyinde de e, ne yapmıştır, e, olmuştur. Mesela en önemlilerinden bir tanesi de Ya Hayyul Ya Kayyum Bir Rahmetike estefi ismi duasında olduğu gibi. Şimdi kardeşlerim İbnül Kayyim rahimehullah bununla alakalı diyor ki İsmü Allah'il Azam bu iki ayetin ismi azam şu iki ayettedir. Birincisi Ayetel Kürsi'de, ikincisi de Ali İmran suresinin başlarındaki o ayettedir demiştir İbnül Kayyim rahimehullah ki bütün zati ve e, sıfatıyla zati ve fiilleriyle alakalı bütün isimler sıfatlar o iki isimde toplanıldığı için bu ismi azam olarak isimlendirilmiştir diyor. Ki biraz önceki ya hayu ya qayyum bir rahmetike estağih duasında olduğu gibi her türlü kerb hem şiddet yani içindeki hüzüntü sıkıntı anında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği bu dua. Ya hayu ya qayyum bir rahmetike estağih ey hay ve kayyum alan Allah'ım senin rahmet senden yardım dilerim bunu söylediği zaman insanın içindeki sıkıntı insanın içindeki hüzüntüyü giderir Allah Azze ve Celle daha önce de dediğimiz gibi bunlar hep nedir Nebevi ilaçlardır kardeşlerim. Bir hüzüntü anında, bir sıkıntı anında söylenilmesi gereken dualardır. Allah Azze ve Celle'ye bunlarla dua ettiğiniz zaman muhakkak ne yapacaktır? Kabul edilecektir ki dediğimiz gibi bu sıkıntıların giderilmesindeki en büyük dualardan bir tanesi ya Hayyu ya Kayyum bi rahmetike estağfir. Gene rivayette, e, sünenlerde ve Sahih İbn Ebî Hatim'de gelen rivayette diyor ki: "İsmullahil Adem fiatain el-âyeteyn. Allah azze ve celle'nin en yüce ismi şu iki ayettedir. Ve ilâhun ilâhu vâhid. La ilâhe illâ huve'r-rahmânur-rahîm. Bakara suresi 163 ve Âl-i başındaki Elif La Mîm. Allâhu La ilâhe illâ" Bunlar nedir? İsmi azamla alakalı duadır. Yine Sünenler'de ve Sahih Nihbanda Hibban'da gelen rivayette Enes radıyallahu anhudan diyor ki bir adam şöyle dua etti. Dedi ki Allah'ım emi eselüke bi enne hamd la ilahe illa entel mennan. Dedi ki diyor Allah'ım e, hamd sanadır ve senden başka ilah yoktur sen mennansın. Bunlarla senden isterim. Sen gökleri ve yeri bedi'u semavati vel art gökleri ve yeri yaratansın. Ya zel vel ikram ya hayyu ya kayyum diye dua etti diyor. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki bu Allah Azze ve Celle'nin ismi azamıyla dua etmiştir ki dua edildiği zaman icabet eder. Kendisine istenildiği zaman verir buyurmuştur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir iş ağır geldiği zaman veya üzüldüğü zaman Ya hayyü ya kayyum bir rahmetike astaghith ey hay ve kayyum olan Allah'ım rahmetinle senden yardım dilerim diye dua ederdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine kardeşlerim huşuyla alakalı, Allah katında zelille, onun önünde boyun eğme, zelil olmayla alakalı ve anetücuhu lil hayyul Hay ve kayyum olan Allah'ın huzurunda yüzler yaratılmışların yüzleri zelil oldu, boyun eğdi ve kad habe man hamale zulmen. Her kim de Allah'a şirk koşmuşsa o da Hüsran'a uğramıştır diyor Allah Azze ve Celle, Taha Suresi 111. Ayeti kerimesinde. Bunlar el Hayel el Hayel Quyum Allah Azze ve Cellenin iki ismiyle alakalı anlatacaklarımız. Allah hepimize hayır versin. Bunları ezberlemeyi ve hayatımıza geçirmeyi nasip eylesin. Kardeşlerim. Bunlar ve inşallah ileride Allah Azze ve Celle'nin diğer Esma-ül Hüsna'sıyla alakalı anlatacaklarımız tamamen tevhidle alakalı şeylerdir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'yi billeyen, onun hay kayyum olduğunu bilen bir insan Allah'tan başkasına ibadet eder mi? Allah'tan başka o putlara veya elleriyle yaptıklara veya Allah Azze ve Celle'nin yarattığı göğe veya ne bileyim yerdeki ağaca, güneşe, yıldıza, aya, ibadet eder mi? Madem ki ölmeyen, daima diri olan, hiçbir şeye muhtaç olmayan, aksine her şeyin kendisine muhtaç olduğu <gülüyor> Allah'tan başkasına ibadet eder mi kardeşlerim? O yüzden Rabbimizi tanıma adına bunlar önemli bilgilerdir.